Su hakkına hoş geldiniz ben Akgün İlhan Ben Noray Yüce Su hakkının bu haftaki konusu gerçekten içler acısı bir konu Vizeye bağlı yani Kırklareli vizeye bağlı Kıyıköy beldesinde yaşayan dört aile var Bu ailenin suları altı aydan bu yana kesik. Suları kesen belediye, mahalli idare seçimlerinden sonra yeni bir yönetim geliyor Ve beldenin içme suyu şebekesine ön ödemeli sayaç uygulaması başlatmak istiyorlar ee, akıllı sayaçta diyorlar buna. Ee, tabii neresi akıllı biz bilemiyoruz da. Bu öne demeli su sayaçlarının parasına ödüyorsunuz. Ondan sonra da e, aynı böyle doğalgaz alır gibi önce karta bir miktar su yüklüyorsunuz. O bittiği zaman biliyorsunuz tak diye suyunuz kesiliyor. Böyle bir uygulamadan bahsediyoruz. Tabii buna karşı çıkanlar olmuş. Altı aydır bu mücadelenin sonunda dört tane aile kalmış suyu kesik olan. Ee, yani bir insanlık suçu bu Evet. evet. Ee, şimdi vize Kıyıköy beldesinde gerçekleşiyor bu olay ama Türkiye'nin pek çok yerinde tanıdık olduğumuz bir mesele. Hmm. Ön ödemeli su sayaçları dönemsel olarak gündeme getiriyorlar e, ve açık bir yer bulduklarında uygulanabilir bir alan bulduklarını bütün belediyelerin tercih ettiği bir yöntem bu. Gerekçeleri çok basit e, su taslatlarını yapamıyoruz diyorlar. Ee, hmm. ...insanlar su paralarını ödemiyorlar ee, ya da işte e, kaçak kullanımının önüne geçmek için hmm. e, bu yöntemi bulduk diyorlar. Ama çok piyasa merkezli bir yöntem. İşte senin de söylediğin gibi tamamen hmm. insan haklarına aykırı bir yöntem. Ee, hmm. Sayısız yerde program içerisinde de dile getiririz. Uygulanmaya çalışıldığı geri adım attırılan yerler oldu. Ee, en son örneğimizde işte Kıyıköy. Hı -hı. Beldesinde yaşananlar dört tane ailenin 6 aydan beri suyunu kesmiş durumdalar. Akıllı Hı -hı. sayaç kullanmak zorunda bırakılıyor insanlar. Buna itiraz edenler de suyu kesilerek Hı -hı. cezalandırılıyor. Aynen öyle. Evet bu konuyu konuşmak üzere e, stüdyomuzda olmasa da telefonda konuklarımız var. Medya Gök ve Pembe Bağlarbaşı onlar da aynı şekilde mağdur olmuşlar. Pembe hanımın e, suyu tamamen kesilmiş durumda. Medya Gök zaten anlatacaktır. E, onun da işte mecbur kaldığı için uğraşmamak için e, o şeyi su sayıcını taktırmış. Öncelikle merhaba diyelim size Medya Hanım. Merhaba Merhabalar efendim. İyi yayınlar. Ben baştan size çok teşekkür ediyorum bu konuya gösterdiğiniz ilgili ve alakayı. Hepimizin için. meselesi zaten. Çünkü biz Hı -hı. o kadar yetkili makamlara başvurduk. Sizler gibi ilgili ve alaka göstermediler. Tekrar teşekkür Hı, ediyorum. Teşekkür Buyurun ederiz. efendim. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Medyanım, şöyle bir giriş yapalım mı? Bu ön ödemeli su sayıcı meselesini belediye ilk kez ne zaman gündeme getirmeye başladı? Nasıl bir dille ne gerekçeyle dile getirmeye başladı? Bundan bir giriş yapalım sonra da Pembe Hanım'dan nasıl bir mağduriyet yaşadığı konusunda biraz Tabii. konuşalım. Hı -hı. Şimdi onlardan aldığım bilgiye göre bu 2014'ün e, tahminim 9. 10. ayında takılmaya başlanıyor bunlar. Ama bir, e, köyde bir anons filan edilmiyor. Hı, evet. e, yani işte gidiyorlar akşamdan bir tane ihbarhame gibi bir kağıt ver, gösteriyormuşlar. İşte yarın saatimizi gelip taktıracağız diye. Yarın Başlangıç diyorlar yani. Evet. Hı -hı. Tabii tabii tabii ben anons edildiğini zannediyordum ama anons yokmuş. Sadece tamam. bir gün önceden işte tamamen tepeden inme bir <gülüyor> uygulama diye. Efendim buyurun. Tepeden inme bir uygulama yani kimseye haber vermeden yarın geliyoruz diyorlar. Evet evet aynı hı. şekilde oluyor. Anneme de aynı şekilde az önce de görüştüm. E, bir gün önceden diyorlar ki böyle böyle Fembe abla yarın e, elektronik saatimizi takmaya geleceğiz. Dörtte e, bildiriyorlar, diyorlar, ikide gidiyorlar saat ikide. 2014 evet. yılının 11. ayın 27'sinde olay 11. gerçekleşiyor. Evet. Annem de diyor, gerek yok, saatim bozuk değil. Ee, Çok su... mantıklı bir cevap, <gülüyor> saatim bozuk değil, evet. Evet, e, su borcun var mı yok ama işte diyorlar bu mecburu, taktırmazsan keseceğiz. Hı hı. Annem de taktırmıyorum demiş, yani siz önce gidin kaçak suları bulun, onları tespit edin. Hı hı. Ben kaçak su da kullanmıyorum, neyi mütemadiyen kesiyorsunuz? Hı. Kesmek istiyorsanız buyurun, kesin. Ee, Gelip anında kesiyorlar. Bir de kesmesi çok kolay. Onun toprak yüzeyi, yüzeyi olduğu için suyunu Hı -hı. kesiyorlar. Hı -hı. Hı -hı. Bu ön ödemeli su sayacı için ayrıca, e, ayrıca bir para talep etti mi belediye? Tabii. tabii. Ne 250 kadar? 250 TL. Anne başına 250 TL. Hı -hı. Evet. Montajıyla birlikte İ 250 TL değil 250 mi? 250 TL. Tabii. Yani evet. bu sayıçların normal değeri nalburda 180 TL. Ha. bunu belediye toptan aldığı yerden daha duygu oluyor. yani tamamen ticari bir amaç. Evet Evet, aynen evet. Öyle. Şimdi Hı. tam e, böyle tane tane ilerleyelim. Çünkü e, pembe hanımın verdiği cevap çok net. benim su sayacım var. E, yenisine ihtiyacım yok. Bozuk değil yok. ki demiştim. Bozuk evet. değil. Ayrıca su faturasını düzenli bir biçimde ödüyorum. Aynen. E, Aynen. Aslında öne sürdükleri tüm gerekçeleri ortadan kaldırmış durumda. Ama buna rağmen hem para yeni bir para talep ederek ki 250 lira hiç de alın evet. küçük bir para değil. Evet. E, büyük ihtimalle pembe hanım da bir emekli maaşından geçinen. Hı. ...birisidir... ...ya da geçinmese de fark etmez... ...sonuç itibariyle çok sayıda böyle evet. vatandaş Hı. var... ...çünkü emekli maaşıyla evet. geçinen... ...250 lira bunlar için çok önemli para... ...hepimiz için önemli yani, para... ...yani evet... ...Satenba Hanım 72 yaşında... ...yalnız yaşıyor, emeklisi falan yok... ...evet, kırsal kesimde yaşayan bir vatandaşımız yani... Ben ...evet, ben evinde evet. yalnız yaşıyor... Evet, ...tek başına... ...hıhı, -hı. evet... Peki şöyle bir şey soracağım. Dört tane ailenin suları ön ödemeli su sayacı uygulamasını kabul etmediği için kesildi. Aynı ee, nasıl sularını karşılıyorlar? Yani susuz yaşayamayacaklarına göre komşularından Çok falan güzel bir mı soru istiyorlar? Edildim. Şimdi şöyle deniz pınarı dediğimiz bir yer var bizim burada, oradan taşıyorlar benim annemle 35 e, üstü diye bir bayan var, o da yaşlı bir bayan evet. e, deniz pınarı yani yaşlar ayak kayısı aşağı denize uçacaklar. Çünkü niye oradan taşıyorlar e, belediye çalışan elemanlar e, mesela anneme bir komşusu su vermiş ortumdan, evet. yan komşu şikayet ediyor diyor ki işte kimincası pembe hanım'a su veriyor, belediye hmm. geliyor diyor ki sen pembe hanım'a su verirsin ama ben de senin suyunu keserim. Eyvah eyvah. Ve hukuki... onlara kaçak su kullanıyorsunuz diye bin lirada ceza kesiyorlar. Yani nasıl bir ülke nasıl bir adalet ben anlamadım. Evet, e, hiç gerçekten... hukuki bir dayanayı bu Komşuyu komşuya düşman ediyor. Evet komşuyu komşuya düşman etmek. E, ben onlar da şimdi mesela ben e, kızı olarak kendimden utanıyorum. Ben bu olayı yeni öğrendim. Hı -hı. E, o, onun 4 aydır susuz kaldığını ben de işte öğreneli... 20 gün plan oldu yani açıkçası çok acı bir şey. Benden de saklamış. Evet. Araba var şimdi arabayı da taşıyoruz. Gene bize söylemiyor. Pınar'dan taşıyorlar. Evet. Pınar ne kadar uzaklıkta evi? 1 kilometre. 1 bir kilometre. Yani bir kilometre günde, Pınar'dan Pınar'dan sez, taşıyorlar. günde kaç kez gidiyor Medya Hanım? Valla yeri gelip 3 gider, yeri geliyor 4 gider. Hadi biz elimiz fazla da gidebilir arabayla götürüyoruz. Çünkü hayvanları var. Evet. Hayvanların da sulaması gerekiyor. Hı hı. ya bu çağda bu rezilliği göz yılanları ben Allah'tan olsun diyorum. Evet anlıyorum. Hı hı. Evet ilgili. İlginç yani, yani, yani değişik yani, içindeyiz. Çünkü yani. e, gerekçeleri çok e, açık. E, işte, o su faturalarının e, ödenmemesi, e, işte kaçakların önlenmesi açısından e, evet. öne sürdükleri bir yöntem. Ama bu Aynen. yöntemin insani olmadığı ve aslında işin kolayına kaçmaktan e, ve para kazanmaktan asıl olarak bunu vurgulamak lazım. Bir başka sonuç doğurmadığını görüyoruz. Büyük insani evet. e, dramlara yol açıyor aslında bu mesele. Yani e, çok haklı bir biçimde e, suyu e, daha öncesinden kullanan bir vatandaş bunu devam ettirmek istiyor ve bunun bir hak evet. olduğunu düşünüyor. E, bunu cezalandırma yöntemi olarak suyu kesiliyor ve sonrasında Aynı istenmeyen şekilde. sonuçlar hmm. doğabilir. Yani 72 yaşındaki bir kadının. Ee, bir kilometre mesafeden su taşıması evet. e, hiç de istenmeyecek sonuçlar hmm. doğurabilirdi. Çok. Doğurabilir İnsanlar hala doğurabilir arkadaşım. değil mi? Hala suyu kesik sonuç itibariyle. Ya, tabii bir hastaneye gidiyorsunuz ne? diyorlar ki ya, öncelik yaşlılarındır değil mi? Evet. Biz yaşlılara evet. saygımıza hürmetimizi böyle mi koruyacağız? Böyle bir toplum muyuz? Böyle bir insan mıyız? Evet doğru diyorsunuz. Ayrıca bir örnek vermek isterim ben yeri gelmişken. Tabii buyurun. E, Güney Afrika'da bir olay olmuştu. 2005 yılında e, evet. orada da bu ön ödemeli su sayacıları zorla insanlar istemedikleri halde takılmıştı. Ve belediyenin de aynı şekilde ön ödemeli su sayacı vardı. E, belediyenin hemen yakınında bir yerde bir e, yurtta çocuk yurdunda yangın çıkıyor. Ondan sonra evet. itfaiye ekipleri oraya gidiyorlar ve e, yangını söndürmek için tabii doğal olarak belediyeden su alacaklar. Ama su yok. Bir süre sonra kesiliyor. Yeterince su kullanamıyorlar. Çünkü evet. orası da aynı şekilde... Böyle ön ödemeli su sayacına geçmiş. Dolayısıyla e, sayacın içindeki kontür biter bitmez su da kesiliyor. Ve o çocuklar e, maalesef orada yanarak öldüler. 2-3 tane çocuk hayatını yani, kaybetti. Böyle şeyler olabiliyor yani. Çekecek. Evet çünkü ön ödemeli hmm. su sayacın mantığı bu. Paranız hmm. varsa suyunuzu Sırtlıyor doldurursunuz. Cep ee, telefonu gibi. Evet, evet. kullanırsınız. Kontürün varsa konuş yoksa konuşmaz. Ve ben şunu belirteyim bu kıyı köyün halkının... İki binane, iki bin beş nüfusu bir yer burası. Buranın nereden hmm. baksanız binanesi fakir, gerçekten fakir. Yani bugün hmm. ekmek almaya para bulamayan insanlar bile var. Su olmazsa sağlığını, sıhhatini nasıl koruyacak? Evet. Emelimiz evet. Müslüman'ın temizlik değil mi? Nasıl saat mi şırtını yapacak? Susuz hayat bence bilmiyorum. Ekmeksiz evet. yaşarım ben ama susuz, susuz yaşayamam. Bir ama. gün, iki gün en fazla bir insan evet. idare etmesi, bir canlının daha evet. doğrusu. Nasıl Öyle bir anlayış bilmiyorum ben. Evet. Şimdi e, bir ara verelim. E, bir şarkı dinleyeceğiz Medya'nın. Tamam. E, Trakya tamam. türküsü Ekrem Atayar'dan Bulut Gelir Seher ile daha sonra sizinle e, sohbetimize devam edeceğiz. Bir de Pembe Teyze'yi de e, sohbetimize dahil etmek istiyoruz tabii. tabii. Şarkıdan sonra görüşmek üzere. Görüşmek üzere efendim. Bulut Gelir Teher ile Çiçek açar Bahar ile Herkes sarılmış Yar ile Yağma yağmur Es mebrüdeliruzi gar yaremiyor da sarılmış ya Esmem redeli rüzgar yârimi Su hakkında bu haftaki kolumuz Kırklareli Vize'ye bağlı köy bellesinde yaşanan e, bir insanlık dramı, insan hakkı ihlali. Burada ön ödemeli su açıcı, e, uygulamasına geçilmiş 6 aydan beri ve bazı aileler parasını ödeyemediği için bazıları da karşı oldukları için belki. Ee, şey yapmışlar ödemedikleri için suları kesilmiş vaziyette. Bu uygulamayı kabul etmedikleri için evet. belediye tarafından suları kesilmiş. 6 aydırdan Hı -hı. beri de mağdurlar. Hı -hı. E, pembe Bağlarbaşı evet. değil mi? 72 yaşında bir teyzemiz. 6 e, aydır bu duruma katlanıyor. 1 kilometre uzaklıktan hayvanları için ve kendisi için su taşıyor. E, pembe hanım, pembe teyze hattaysanız Hı -hı. Geziyorum hemen. Medya Hanım sonra sizinle yine e, konuşacağız. Evet. Tamam. Evet. Bu arada bir aksilik oldu ama biz devam edelim. Şimdi bu Kıyıköy'de e, başlangıçta bir mücadele var. Az sayıda gibi gözüküyor e, bu mücadeleye katılan insanlar ama hı hı. E, bizim... ...daha başka örneklerden edindiğimiz izlenim şu... ...ön ödemeli su sayaçlarını hmm. taktıktan sonra aslında... ...büyük mağduriyetler oluşuyor Tabii. ve insanlar hmm. buna itiraz etmeye başlıyor. Türkiye'nin başka yerlerinde de var çünkü bu uygulamalar. Evet. Ee, hiç de akıllı olmadıklarını e, akıllı çok net değil, bir içimde evet. gösteriyor bu sayaçlar. Çünkü... E, Birden unutsanız e, su kontrolü almayı, almayı ya da paranız kesinlikle. olmasa Hı -hı. suyunuzun kesildiğini o zaman fark ediyorsunuz ve her evet. yani her konumda olabilir. Pembe hanım evet. e, hattasınız galiba. Hattayım evet. Merhabalar hoş geldiniz. Evet. Merhaba hoşunuza hoş geldiniz. <gülüyor> evet pembe teyzeciğim e, şimdi şeyi merak evet. ediyoruz biz. E, siz hani Neler hissediyorsunuz, yani, neden karşısınız, ne oldu, ee, sebep nedir yani, niye karşısınız bu uygulamaya, niye en başından beri hani ben bunu ödemeyeceğim dediniz. Onu kısaca bir anlatır mısınız bize? Yavrum bizim sularımız kirli olduğundan zaten bu saatte bizim sularımıza geri olmaz yani. Bir yağmur ya çamur içerisinde kalacak ki aniden bozulacak. Ha sayaçlar da bozulur diyorsunuz. Hı, Tabii evet. sayaçlar da bozulur. Sonra bizim suyumuz her taraf su dolu. Evet her yerimizde zaten su var değil mi? Tabii her, her tarafımız evet. dere, deniz bizim tarafımız kaynaklarımız var. Buna evet. mecbur değiliz. Sonra bu sayıda vatandaş susuz kalır. Bak ne çamaşır makineleri yanacak bu senene. Gece kıtımız susuz kalanlar var. Evet. evet Hı -hı. Çok doğru söylüyorsunuz. Hı -hı. Su kesildiği Hı -hı. an çamaşır makinesi çalışmaz. Bu düğmesine Hı -hı. bastığınız Hı -hı. bulaşık Hı -hı. makinesi durur birden bire. Evet. evet. Ee, Ondan sonra... Hı -hı. Bi, bizim üçümüzün suyu, üç arkadaşın suyu kesildi. Evet. Yani köy köy göz dağı olsun diyerekten. Çünkü evet. vatandaş bu saatleri hiçbiri taktırmazdı. Suları hmm. kesti. Siz şimdi eğer bu saatleri taktırmazsanız biz <gülüyor> e, Seteben'in nasıl suyunu kestikse. ...sularınızı keseceğiz ve... ...aynen bu sabah yine bir vatandaşı yapmışlar. Saati takmazsan senin suyunu keseceğiz. Evet. Saati takılmamış evet. dört tane aile mi var... ...tam olarak? Yok. Fazla. Daha fazla, fazla var. Daha, tabii, tabii var daha fazla. Evet. Fazla Ka kaç aile var, var mesela aşağı yukarı... ...Pembe Hanım? Şimdi... ...yukarı ki... Yani ...benim kızımın okuduğu yeni bloklarda... ...çok var daha takılmasına. Geriye de aşağı mali aralarında... Takılmadığı yerler var. Bizim suyumuzu da kesemezdi ama bizim işte toprak olduğuna kesildi suyumuz bile. Hmm, anladım. Toprak Peki siz... olduğuna bir de kasıt olarak yani kesildi bizim suyumuz. Kasıtlı olarak. Evet. Evet. Bu taktırmayan insanlar bir araya gelip belediye ile falan görüşüyor musunuz? Belediye ile konuştunuz mu geri adım atması konusunda? Bir görüşmeleriniz Hayır, oldu mu? Ben kay, kaymakamla görüştüm. Kaymakam Bey onunla görüştü. Kaymakam Bey demiş ki ben geri adım atmam. Saatlerini taktığında ben demiş ki geri adım atıp onların Hı -hı. saatini değiştirmeden suyu açarsam Hı -hı. öbür vatandaşlar da demiş Hı -hı. şey yapacak gene. Yani örnek temsil etmesi için e, bunda kararından geri adım atmıyor. Evet. Kaymakamlık. Peki e, 152 tane imza toplandı diye e, biz duyum aldık. 152 artı evet. 30 saatte. E, bu... Şimdi Hı -hı. 152 tane imza ile Edirne İdare'de bölge mahkemesine mahkeme açtık hı hı. o o da bize takipsizlik kararı verdi diyeyim. Hı hı. Ee, tekrar 37 tane imza kaymakamak yazılı olarak vatandaşlarına ne şekil birlerinin evde olmadığı halde saatiri takılmış ha, birlerine küfür evet. tabi birlerine küfür ederek birlerine geneen saati taktırmazsamjandarmayı getiririz diyerekten Tehdit edilmiş o, yani o, sanırım. Tabi tehdit eden. Onun da yine kaymakam bey bize bir daha mahkemeye yani mahkemeye vermeyeceksiniz diye kağıt gönderdi. Evet. Ee, bir de işimiz böyle. E, bir evet. şey daha e, ben Medya Hanım'la konuşurken bana kendisi aktarmıştı. Kaymakamlık belediyeye galiba imza toplayan insanların adreslerini ve bilgilerini, iletişim bilgilerini de vermiş. Evet, onların dedi bu 37 tane imza var ya. Evet. On onların bilgisi belediye gelince burada teşek başar var, Defi Başar Hanımı falan kapı kapı gezip siz niye imza attınız? Sizi Hı -hı. mahkemeye veririz, sizi şey hastazmaya davas açacak belediye niye böyle yaptınız diyerek de onlardan tabi AK Parti belediye başkanı oluyor. Evet. Tamam, evet. Hı hı. E, Pembe Hanım, e, sizi öncelikle e, kutlayalım. Ee, çok yani bu yaşınıza rağmen haklı olduğunuz bir mücadeleyi e, sürdürdüğünüz için e, cidden e, takdiri hak ediyorsunuz. Çünkü bu mesele sadece sizin meseleniz değil. Bu mesele bütün e, he, hepimizin hı hı. meselesi ve bir yerlerde dur demek gerekiyor. Sizin gibi çok sayıda insan başka yerlerde de dur diyor zaten bu öne demeli su sayaçlarına. Çünkü su bir insan hakkıdır. Parayla e, satılması e, imkansız bir varlıktır temel evet. ihtiyaçlarımıza yetecek miktarda su zaten ücretsiz olması gerekiyor Hele siz de söylediğiniz gibi etrafının suyla çevrilir çevriliyken evet. e, bundan Hı. mahrum bırakılmanız e, kabul edilir bir durum değil e, Bu yüzden e, Ellerinizden öpüyoruz diyoruz evet, e, Umarım e, ve biz de destek olmaya çalışırız bu mücadelenizde evet. e, başarıya ulaşırsınız Bunda e, herhangi bir e, şeyin e, partinin değil e, daha üst bir mesele e, hep beraber bir araya gelip bu meseleye çözüm üretmek lazım. E, emin olmak Tabii. lazım ki diğer e, farklı partilerden Hı. insanlar da bu meselede bir araya gelmeyi ...becerebileceklerdir. Evet yani değişik partiler döneminde de zaten evet. bu ön ödemeli su uygulandı. Bir tek hani AK Parti değil. Onu da belirtelim. O yüzden hani evet. partiler üstü bir durum söz konusu burada. Ee, evet. Şimdi peki şeyi sorabiliriz. Ee, bundan sonra ne yapmayı düşünüyorsunuz? Yani nasıl mücadeleniz nasıl devam edecek? Onu soralım. Vallahi ne inanmıyorsunuz. işte şimdi yedim neden var? Bir dosyamız gelecek onu bekleriz saatlerimizi değiştirmeyiz mücadelemiz bu mahkemeye evet. devam. Ha, mahkeme sonucu olarak e, takipsizlik kararı alındı demiştiniz değil mi? O, o, o bir taneye geldi öyle bilse şey. ben tekrar ona cevap yazdım gönderdim. Ha, o zaman birden fazla dava açma mı söz konusu yoksa hani evet. aynı, aynı dava sürüyor? Aynı dava sürüyor. Aynı dava sürüyor aynı. anladım. Aynı dava sürer. Evet. Bunları bekliyoruz şimdi. Bakalım ne olacak. Hı -hı. Yani değiştirmeyiz yani. Siz e, kararınızda e, şeysiniz, e, sabitsiniz. Ve evet. anladığım kadarıyla e, insanlar taktıran insanlar da zaten artık şikayetçi olduğu için büyük ihtimalle bu şikayetlerin sayısı da artacaktır. E, daha fazla insan mağdur olacağı için e, bu mücadele büyüyecektir diye düşünüyorum. Ben bir evet. de e, şeyi sormak istiyorum. Yine Medya Hanım'la konuşuyorduk. E, evet, Medya Hanım şeyden bahsetti İşte bu sizin davanıza bir şey gelmiş bir cevap gelmiş. Davanın sonucunda işte hem takipsizlik kararı hem de aynı zamanda 2014 yılından itibaren bu şeyler öne demeli susayaçların takılmasına ilişkin bir takım değişiklikler oldu diye bir şey söylenmiş. Bu Bununla ilgili bir bilginiz var mı? Onunla ilgili. Medya Hanım'la konuşuyorduk. Belki ona sorabiliriz. Tamam. Bir dakika veririm. Tamam. Evet. Buyurun efendim. Medya Hanım sizinle öncesinden de konuşmuştuk zaten. Bu e, mahkemeye verdi demiştiniz vatandaşlar belediyenin evet. bu kararını. Ondan sonra da bir e, sonuç aldığınızı söylemiştiniz. Bir kağıt geldi bize. İşte 2014 yılından itibaren öne demeli su sayaçlarının uygulaması ile ilgili bir takım değişiklikler oluyor. İşte Ankara'da bu geri püskürtüldü, İstanbul'da aynı şekilde evet. ama evet, bundan sonra yarattım. böyle olmayacak diye bir yazı geldiğini söylemiştiniz. Ben şimdi BİMER'e başvurdum iki defa. BİMER'e yazdım dedim ki yani Edirne'de, Bolu'da, Artvin'de, Ankara'da anayasalar farklı mı? Yani ben dedim bir vatandaş olarak yasaları bileyim. Evet. Oluda mahkemeye verilmiş kazanılmış, Ardınlıda evet. verilmiş kazanılmış, Ankara'da Hı -hı. Melih Göçce açılıyor kazanıyor. Fakat Edin'e dedim edin, herhalde yasalar farklı bunlar kaybediyor. Evet. Orada o da bana çürütmek için şöyle bir şey yazmış. Şu an bilgisayarda da gözümün önünde. Hı -hı. Bakın ne diye cevap geliyor bana Diner'den. Çok Pardon. kısa bir cümle şeklinde alabilirsek birikim. Çok cümle. Güzel, Hı -hı. şey evet diyorum. Konuyla ilgili diyor artık Ankara'dan örnekler verilmiş davalardan bahsedilmiş de Tanıştay 8. Daire Başkanlığı esas mı? O? 2013 Taksim 18 işte Karano 2014-2876 diyor. Mahkemeleri diyor verip kazanmışız da diyor. Yani saatlerin sayarışların takılmasına devam edilmiştir diyor. Orada beni o şekilde sürüküyor Evet. Hı. Hı hı. Ama bizim elimizde de şeyler var ki işte hem Tüketici Hakları Derneği'nin Evet. dava Hem e, odaların açtığı davalarda kazanılan bir hakkımız var. Ön ödemeli su sayaçları e, insan haklarına aykırı Ankara'dır. bulunmuştur. E, evet. Vatandaş müşteri değildir. Belediye Aynen. hizmetini vermediği önceden e, hizmet vermeden e, parasını Parası tahsil olamaz. edilemez e, diye evet. kararlar var. Hı -hı. Evet ben de buldum o kararlar. İşte bunları bir merede bildirdim. Hı -hı. Ama dinar hiç ilgilenmez. Yani dinar öyle yaptı bana açıkçası. Belediyenin onlara beyansız böyle yalan beyanda bulunarak diyeyim. Bunu söylemek çok kötü bir şey belki. Onu bana aynısını kopyaladı. Evet. Hmm. Çünkü hmm. ben de bunu araştırmadan ona yazmadım bu konuyu bilgisayarda oturdum günlerce araştırdım Dediğiniz gibi kazanılmış bir sürü dava var niye evet. burada kaybediyorlar? Evet büyük ihtimalle farklı yöntemler uygulanıyor ki az önce pembe teyzenin de ifade ettiği gibi evet. işte tehditten tutun da işte suyunu kesme ihbar her türlü yöntem uygulanıyor hukuki yollarda da yanıltıcı bilgiler verilerek bu davadan mücadeleden dönülmesi. E, e, i̇steniyor onları. herhalde. Bizim süremizi e, açtık. Maalesef. <gülüyor> Daha fazla sohbet etmek isterdik Medya Hanım ama e, bu konunun takipçisi olmaya çalışacağız. E, umarım e, istendiği gibi de sonuçlanır. E, İnşallah. Diyelim. Ben evet. sizlere çok teşekkür ediyorum. Teşekkür Emine geçen edin herkes hakkını helal etsin. Evet çok teşekkür ediyoruz Melih Hanım. Çok Pembe Teyze'ye de çok soru. İçinizle tekrar çok çok teşekkür ederim. Sağ olun siz benim. de sağ olun. Değilmiş Pembe aynen. Hanım'a da çok çok selamlar dileyerek Aleyküm programımızı selam. bu haftalık bu kadar diyelim. E, su hakkında gelecek hafta görüşmek üzere. Hoşçakalın diyelim. Hoşçakalın. Çünkü... Su hakkı.